Merhaba, ben Ülke ablayım. Size birbirinden güzel masallar anlatan Ülke abla. Sadece masal da anlatmıyorum. Size kasetlerde masallar, hikayeler, şiir ve şarkılar hazırlıyorum. Bu kasetlerde her şey renkli, her şey sesli. Kasetçaların tuşuna basınca müzik başlıyor. Ova bozunca rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Güneş açınca kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor Mehirler gürül gürül akıyor. Sesli matal dünyamızda hayvanlar ve eşyalar dile geliyor. Hatta büyü yapılınca eşek bile şarkı söylüyor. Ben Ki Evet, Ülke ablanın sesli masal dünyasına hoş geldiniz. Evvel zaman içinde... Kalbur zaman içinde... Deve tellerliken, pire iken Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken... Ne televizyon vardı ne de dinozorlar. Başımı babaannemin sıcacık dizine kor, bir dudağa yerde bir dudağa gökte olan devleri, kaftanın ardındaki peri kızlarını, bir gün gelip evleneceğim oğlunu düşlerdim. Masal masal içinde, zaman zaman içinde en az elli yıl geçti. 50 yılda az gittim uz gittim dere tepe düz gittim bir de dönüp ardıma baktım ki masal dünyasına geri gelmişim. Geldim ki ne göreyim çocuklar hala masal seviyor masal istiyor. Onlar ister de ben kırar mıyım dedim ve başladım anlatmaya. ...bir varmış, bir yokmuş. Yemgeşil çayırlarla... ...örtülü bir tepenin eteğinde... ...yedi yavrusuyla birlikte bir anne keçi... ...yaşarmış. Bütün anneler gibi o da yavrularını... ...çok severmiş. Oğlaklar da sevilmeyecek gibi... ...değilmiş hani. Hepsi birbirinden... ...beyaz, birbirinden sevimliymiş. Küçücük kulakları... ...kıvır kıvır tüyleriyle... ...oyuncak kuzulara benziyorlarmış. <Gülüyor> anne keçi her gün çayıra gider... Bol bol ot yermiş. Yermiş ki... ...akşam eve döndüğünde... ...çocuklarının karnını doyurabilecek kadar bol sütü olsun. Gene bir sabah... ...evden çıkıyormuş ki geri dönmüş. Ah az kaldı söylemeyi unutuyordum. Dün buralarda bir kurt görülmüş. Çok dikkatli olun. Kapıyı hiç kimseye açmayın demiş. Oğlaklar hep bir ağızdan... ...kurdun kim olduğunu sormuşlar. Anne keçi anlatmış. Kurtlar... ...hiç doymak bilmeyen yaratıklardır. Önlerine gelen hayvanı yiyip yutarlar. Üstelik çok da sinsidirler. Avlarını yakalamak için... ...her yola başvururlar. Onun için çok dikkatli olun. Kapıyı benden başka... ...hiç kimseye açmayın demiş. Oğlaklar... ...peki sizin geldiğinizi... ...nasıl anlarız diye sormuşlar. Anne keçi... ...sesimden tanırsınız demiş. Demiş ama... ...kurdun... Onun sesini taklit edebileceği de hemen aklına gelmiş. En iyisi yavrularım, ben kapıdan çıkınca hemen kapıyın, arkadan da zincirini takın. Ben gelip de kapı aralığından kınalı ayağımı göstermeden de hiç kimseye açmayın demiş. Yedi oğlak hep birden, peki anne siz hiç merak etmeyin biz kapıyı zincirler, kuzu kuzu otururuz demişler. Anne keçi de içi rahatlayarak meleyip gitmiş. <Gülüyor> Evde uslu uslu oturuyorlarmış ki Birden Kapı çalınmış Kalın ve tok bir ses Açın anneniz geldi demiş Yedi kardeş birbirine bakmış Ve hep bir ağızdan bağırmışlar Sen bizim annemiz olamazsın Sesin çok kalın Kapıyı açmayız Gerçekten de gelen kurtmuş Yavrular onu sesinden tanıyınca Gerisin geriye dönüp ...ne yapacağını düşünmeye başlamış. Tam o sırada... ...kurt yerde bir tebeşir görmüş. Hemen üstüne atlayıp tebeşire ağzını almış... ...iyice çiğnemiş... ...tebeşir toz haline gelince boğazına yapışmış. Yapışınca da kurdun sesi kısılmış, incelmiş. Kurt bu, pes eder mi? Tekrar keçi yavrularının olduğu eve gelmiş... ...ve seslenmiş. Açın, anneniz geldi... Oğlaklar bu kez kurdun sesini annelerinin sesine benzetmişler... ...ama gene de emin değillermiş. Onun için zinciri çıkartmadan kapıyı aralamışlar... ...uzat ayağını görelim demişler. Gedi kardeş kurdun uzattığı ayağa bakmış... ...ve hep bir ağızdan bağırmışlar. Sen bizim annemiz olamazsın... ...ayakların kapkara kapıyı açmayız. Kurt öfkesinden homurdanmaya başlamış karnı da o kadar acıkmış ki kimi bulsa çiğ çiğ yutacak sağa bakmış sola bakmış görünürlerde başka hiç av yok sonunda oğlakları aldatmak için aklına başka bir çare gelmiş koşa koşa un değirmenine gitmiş değirmenciye gözükmeden unların içinde yuvarlanmış tahmin ettiğiniz gibi değirmenden çıktığında kar gibi beyazmış tabi hemen oğlakların kapısına gelmiş çalmış Kurt açın anneniz geldi demiş Oğlaklar kapı aralığından onun ayağını görmek istemişler Kurt gururla bembeyaz ayağını içeri uzatmış İçinden de kıs kıs gülüyormuş Ama gülmesi yarım kalmış Çünkü oğlaklar ayağa bakıp hep bir ağızdan bağırmışlar Sen bizim annemiz olamazsın ayağında kına yok kapıyı açmayız diye Kurt artık hem açlıktan hem öfkeden öylesine köpürmüş ki... ...hemen oracıkta bulduğu bir çiviyi batırıp ayağını kanatmış... mı? işte size kınalı ayak diye bağırmış. Oğlaklar da anneleri geldi diye sevinçle kapıyı açmışlar. Açmalarıyla da birlikte kocaman kulakları havada... ...kıpkırmızı dili bir karış dışarıda olan kurdu karşılarında bulmuşlar. Tabii korkuyla hepsi saklanacak yer aramış... Birincisi masanın altına ikincisi çamaşır sepetine Üçüncüsü ocağa dördüncüsü dolaba Beşinci ve altıncı oğlaklar mutfağa Yedinci oğlağa da kala kala Duvardaki kocaman çalar saat kalmış Ama kurt bu Avlanmakta usta Üstelik açlıktan gözü dönmüş Önce sepet sonra masa ardından mutfak derken Altı oğlağa da midesini indirivermiş Allah'tan çok akıllı değilmiş de Çalar saate bakmayı düşünememiş Karnı da iyice doymuş Adeta yere değiyormuş Sürüne sürüne dışarı çıkmış Ve kendini bahçeye atıp uyumuş Güneş batarken anne keçi yuvasına dönmüş Dönmüş ama yavrularının hiçbiri ortada yok Üstelik evin içi alt üst olmuş. Acı acı melemeye başlamış. Ama merak etmeyin... ...annesinin sesini duyan yedinci olay... ...hemen saatin içinden fırlayıp... ...onun boynuna atlamış. Neler olduğunu çarçabuk anlatmış. Anne keçi... ...hain kurdu bulmak için... ...hemen dışarı çıkmış. Uzağa gitmesine gerek kalmamış... ...çünkü kurt hala bahçede... ...horul horul uyuyormuş. Anne keçi oğluna... ...usulca eve gidip makas, iğne ve iplik getirmesini söylemiş. Yedinci oğlak istenenleri hemen yapmış. Anne keçi yavaşça kurdun karnını kesmiş... ...keser kesmez de oğlaklar bir bir dışarı çıkmışlar. Hoplayıp zıplayacaklarmış ki anneleri... ...şşş kurdu uyandırmamak için gene yavaşça gürültü etmeden... ...bana bahçedeki bütün taşları toplayıp getirin demiş... Ve getirilen bütün taşları bir bir kurdun karnına doldurduktan sonra bir güzel dikmiş. Sonra da yavrularını alıp evine gitmiş kapısını kapatmış. Biraz sonra kurt uyanmış. Ayağa kalkmış ama o da ne içi yanıyormuş. Ah keşke avımı parçalara ayırıp iyice çiğneyip yutsaydım demiş. Ve su içmek için bahçedeki kuyuya gitmiş karnı o kadar ağır, o kadar ağırmış ki, kuyunun duvarına zor tırmanmış. Tırmanmasıyla da dengesini kaybedip cımburlu derin kuyuya düşmesi bir olmuş. Bir daha da çıkamamış. Anne keçi ve yavruları sevinçten iki ayakları üstünde dans etmeye başlamışlar. Ve o günden sonra otlamak için çayıra hep ...beraber çıkmaya ve sürüden hiç ayrılmamaya karar vermişler. Bu masal çocukken benim en çok sevdiğim masallardan biriydi. Keçi yavruları mini mini oldukları halde... Annelerinin sözünü dinleyip o koskoca kurdu nasıl da uğraştırdılar, nasıl da yordular değil mi? İnatçı diye bilinen keçiler bile söz dinliyor ama bazen çocuklar söz dinlemiyor. İsterseniz size söz dinlemeyen çocuğun başına gelenleri anlatayım. Masal içinde kalbur saman içindeyken seyran seyran içinde çöllerin ortasında küçücük bir ülke varmış. Bu ülkenin küçücük bir köyünde de bir ana oğul yaşarmış. Gölgesine sığındıkları bir palmiyeleri, hasırdan bir kulübeleri, üç beş tane de keçileri varmış. Kumlarla kaplı bu ülkede keçileri otlatacak yeşillik bulmak adeta mucizeymiş. Kadıncağız... Keçilerin sütünü komşulara satıp geçimlerini sağlarmış. Boylu poslu kara kaşlı kara gözlü oğluna gelince o yakışıklı olmasına yakışıklıymış ama bir kulağından giren ötekinden çıkarmış. Lafları dinler söz dinlemezmiş. Kendi bildiğini yapsa gene iyi ama hiçbir şey bilmediği için hata üstüne hata yaparmış. Günlerden bir gün keçilerden birinin artık süt vermediğini gören annesi oğlunu çağırıp yarın kentte pazar kurulacak. Şu keçiyi al götür de pazarda sat demiş. Ardından da hemen eklemiş. Bu keçi üç gümüş para eder. Sakın ucuza satma. Yolda giderken de sakın yabancılarla konuşma. Hiç kimseye güvenme. Annesi bunları söylemekte haklıymış. Çünkü işsiz güçsüzlerin bol olduğu bu ülkede... ...yol kesip adam soyanlar, hırsızlık yapanlar... ...her yerde kol geziyormuş. Gün batmış, güneş doğmuş... ...oğul eşeğine binip... ...ardı sıra gelen boynunda çıngırak asılı keçisiyle yola koyulmuş. Annesi gene ardından seslenmiş... ...sakın yabancılarla konuşma, kimseye güvenme demiş. Demiş ama... Oğlu çıngırak sesinden başka hiçbir şey duymamış. Oğlan yoluna giderken kumların üstünde aylak aylak dolaşıp soyacak adam arayan üç hırsız uzaktan keçisiyle gelirken onu görmüşler. Görür görmez de bir plan yapmışlar. Birinci hırsız ben keçisini çalacağım demiş. İkincisi ben bindiği eşeği alacağım demiş. Üçüncü hırsız. Bana bir şey kalmadı ben de giysilerini çalarım demiş ve kararlarını verip fırsat kollamaya başlamışlar. Çocuk hırsızlardan habersiz bir yandan çıngırağın sesini dinliyor bir yandan da terini siliyormuş. Birinci hırsız usulca oğlanın arkasına takılmış. Keçiye yaklaşmış yaklaşmış ve bir çırpıda keçinin boynundaki çıngırağı çıkarıp eşeğin kuyruğuna takmış. Sonra geldiği gibi usulca keçiyi alıp kaçmış. Çocuk çıngırak sesini duyduğu için keçisinin çalındığını uzun süre fark etmemiş. Eşeğine deh deh deyip yoluna devam etmiş. Ta ki bir çeşme başına gelmiş, hayvanlarını sulamak için eşeğinden inmiş ve eşeğin kuyruğunda sallanan çıngırağı görmüş. Görür görmez de feryat etmeye başlamış. Eyvah keçimi çaldılar, imdat keçimi çaldılar diye. Çeşme başındaki köylüler oğlana acımışlar. Yardımcı olmak için keçinin boyunu posunu, rengini, yaşını sormaya başlamışlar. Kalabalığı fırsat bileyip, çeşmeye yaklaşan ikinci hırsız hemen atılmış. Kardeş demiş, ben biraz önce birini gördüm, hem koşuyor hem de ardından bir keçi götürüyordu. O olmasın sakın. ...ve hemen eklemiş... ...ver eşeğini ben tutarım... ...sen koş hırsızı yakala. Siz olsanız ne yapardınız? Bizim oğlan... ...sizin kadar akıllı olmadığı için... ...eşeğin yularını o hiç tanımadığı... ...adama teslim etmiş. Ve o kızgın güneş altında... ...kumların üstünde koşmaya başlamış. Ama adamın gösterdiği yönde... ...hiç kimseye rastlamamış. Görünürlerde ne keçi... ...ne de keçisini çalan adam varmış... Keçiden ümidini kesip eşeğini almak için yorgun adımlarla çeşme başına dönmüş. Bir dene görsün. Eşeği de onu teslim ettiği kişi de ortada yok. Birden annesinin sözlerini hatırlamış. Ona acıyarak bakan köylülere annem yabancılarla konuşma kimseye güvenme demişti. Keşke sözlerini dinleseydim demiş. Yaşlı bir köylü evlat artık yapacak başka bir şey yok evine git... Annenden özür dilediğince de hem utanç hem de pişmanlık duyarak evinin yolunu tutmuş. Durun masalımız bitmedi. Daha üçüncü hırsızı anlatmadım. Üçüncü hırsız dönüş yolu üzerindeki bir kuyunun başında çocuğun yolunu gözlüyormuş. ...onu uzaktan görür görmez de... ...yalandan ağlamaya... ...yakınıp dövünmeye başlamış. Çocuk yanına gelip ne olduğunu sormuş. Adam da bunu bekliyormuş. Hemen yana yakılı anlatmaya başlamış. Efendim şeyhe verilecek mücevher dolu kutuyu... ...kazara kuyuya düşürmüşmüş. Yaşlı olduğu için o kuyuya inemiyormuş. Ama kuyuda mücevher kutusunu çıkartana... ...tam bir kese altın verecekmiş. Çocuk söylenenlere inanmış. Bu altınlarla birkaç eşek ve birkaç keçi alabileceğini düşünmüş. O zaman annem beni affeder deyip hemen giysilerini çıkartmış, katlayıp kenara koymuş ve kuyuyaymış. Tabii o iner inmez de üçüncü hırsız giysilerini çalıp kaçmış. ...çocuğu mu soruyorsunuz? O gün başına gelenler ona öyle bir ders olmuş... ...öyle bir ders olmuş ki... ...bir daha ne annesinin sözünden dışarı çıkmış... ...ne de tanımadığı insanlara güvenmiş. Evet. Bir varmış bir yokmuş dedik... ...masalımızın sonuna geldik. Başka masallar da dinlemek istiyorsanız... ...lütfen kasetenizi çevirin. ablanın sizler için hazırladığı renkli ve sesli masal dünyasına yeniden hoş geldiniz. Şimdi size şarkı söyleyen eşeğin masalını anlatacağım. Eğer şansımız varsa bu şarkıyı biz de duyabiliriz. Bir zamanlar İtalya'nın kuzeyinde ormanlık bölgede yaşayan bir oduncu varmış. Bazı kişilerin tuttuğu altın olurken bizim oduncunun tuttuğu elinde kalırmış. Biraz dikkatsiz, biraz da aceleci olduğundan hemen her işi ters gidermiş. Bir gün ormana odun kesmeye giderken acelesinden sobanın kapağını açık unutmuş. Bir kor sıçramış. Önce kilim sonra sandalye derken alevler bütün eşyaları sarı vermiş. Zavallı oduncu geri döndüğünde ...sadece kulübesinin küllerini bulmuş. Bu yetmiyormuş gibi korusundaki kuru dalları toplamasına izin vermiş olan zengin bey... ...oduncuyu çağırtmış ve sen çok dikkatsiz bir adamsın. Evini yaktığın gibi bir gün benim ağaçlarımı da yakabilirsin. Onun için bir daha benim koruma girme. ''Derhal tasını taranı topla ve git.'' demiş. Oduncunun zaten yangında hiçbir malı kurtulmadığından... ...ekmeğini çıkın yapmış, vurmuş eğri eşeğinin sırtını... ...düşmüş yollara. Düşmüş ya, içine de bir acı çökmüş. Şimdi ben ne iş tutarım? Ekmek paramı nereden çıkartırım diye kara kara düşünmeye başlamış.'' Esim oduncu eşeğinin sırtında tıkır tıkır yol alırken ormanda acıyla bağıran bir bülbül duymuş. Vurmuş eşeğin o yana bir de bakmış ki mini mini bir bülbül ayağını bir kapana kaptırmış kurtulmak için çabalayıp duruyor. Oduncu hemen koşmuş belindeki baltayı çıkarıp kapanın telini bir vuruşta kopartmış bülbül kurtulmuş. ...kanatlarını silkeleyip kendine geldikten sonra... ...oduncunun omzuna konmuş... ...ve sen benim canımı kurtardın... ...dile benden ne dilersen demiş. Oduncu önce bu minik kuşun konuşmasına... ...sonra da önerisine hayret etmiş. Etmiş ama o kadar dertliymiş ki... ...oturmuş başından geçenleri bülbüle bir bir anlatmış. İşte böyle elimde şu eşekten gayrı hiçbir şeyim kalmadı demiş... Bülbül sen hiç üzülme ben bir büyü yaparım bundan sonra eşeğin güzel şarkılar söylemeye başlar sen de zengin olursun demiş. Ve uçmuş gagasıyla eşeğin ağzına üç kez vurduktan sonra gitmiş. Eşek başını kaldırıp kuşun gidişini izledikten sonra açmış kocaman ağzını ve oduncu onun anırmasını beklerken başlamış yanık şarkılar söylemeye. Eşeğin sesi ve söylediği şarkılar o kadar güzelmiş ki Amorim. Çevre orman köylerinde yaşayanlar duyup akın akın gelmişler Eşek şarkı söyledikçe onlar kendilerinden geçmişler Şarkılar bittiğinde de ceplerinde ne kadar para varsa Bahşiş olarak Oduncu'ya vermişler Oduncu bakmış ki eşeği gerçekten çok güzel şarkı söylüyor Kent'e gidip onu tımar etmeye Karnını iyice doyurup kentlilere konser verdirmeye niyet etmiş Akşam olmadan da kente varıp niyet ettiklerini gerçekleştirmiş ve akşam üzeri herkesin sokaklarda dolaşmaya çıktığı saatte eşeği gene şarkı söylemeye başlamış. Gene bu güzel sesi duyanlar toplanmışlar ve gene herkes çıkarıp para vermiş. Gün bitmeden oduncu zengin olmuş bile. Amore mio Sen Oduncunun eşeğinin ünü hemen bütün kentte duyulmuş. O gece kent parkında düzenlenen eğlenceye Oduncu ile eşeğini de davet etmişler. Oduncu eşeğini dinlendirip karnını doyurduktan sonra yola çıkmış. Ama biraz geç kaldıkları için acele ediyormuş. Tam korunun yanından geçerken bir ağacın dalından gelen sesleri duymuş. O yene bakmış, ay ışığında bir atmaca yakaladığı Bülbül'ü öldürmeye çalışıyormuş. Oduncu Bülbül'ü tanımasına tanımış ama kendini bekleyen kentlileri darıltmamak için Bülbül'ü kurtarmadan eşeğini koştura koştura kent parkına gitmiş. Parkta güzel bir sahne hazırlanmış. Eşeğin boynunu çiçeklerle süsleyip sahneye çıkartmışlar. Herkes susmuş. Çıt çıkmıyormuş. Ve eşek ağzını açmış. Oduncu eşeğinin şarkı söylemesi için çok uğraşmış. Çok yalvarmış. Ama hiçbiri fayda etmemiş. Bülbül ölünce... Bey bozulmuş. Oduncu da kendine iyilik yapana iyilikle karşılık vermediği için dövülmüş, dövülmüş. Creato dalla nostra mente. Tra questo nostro grande amore. <gülüyor> Bu güzel İtalyan masalından sonra ne anlatsam acaba? Tamam buldum. İngiltere'de bütün çocukların ezbere bildiği tembel denizciyi anlatayım. Hani tembelliği yüzünden hem komik hem de acınacak duruma düşen tembel denizciyi. ...bu masalı şimdi koca adam olan İsmet ağabeyi çevirmişti dilimize. Müzik Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...yaşlı ve göbekli bir denizci varmış memleketin birinde. Ama bildiğimiz çalışkan denizcilerden değilmiş... Bir gezer beş oturur, işi gücü bırakıp yan gelip yatarmış. Günlerden bir gün teknesi karaya oturmuş. Denizci bin bir güçlükle karaya çıkmış. Çıkmış ama adada ağaçlardan başka hiçbir şey yokmuş. Oysa bizim denizcinin canı neler çekmiş neler. Önce bir pantolon, sonra bir şapka, kaplumbağa ve balık yakalamak için bir olta, suyunu içmek için bir kaynak, yaralarına sürmek için biraz amonyak. Yemek için birkaç tavuk, koyun, kuzu, meyve olarak da anamurumuzu. Sonra içinde oturmak için bir çadır, adayı gezebilmek için de bir katır. İlk önce balık yakalamak için bir olta, sonra yemek yiyebilmek için bir sofra yapayım demiş. Demiş ama yapmamış dediklerinin birini. Çünkü güneş bozuyormuş derisinin rengini. Buna bir çare aramış. Kalmiye yapraklarından bir şapka yapacakmış. Yapacakmış ya... Önce içecek su arayayım demiş. Bütün gün adayı dolaşmış. Bir kaynak bulamamış. Denemiş içmeyi deniz suyunu... Sevmemiş tadını... Hele tuzunu. Ah demiş... Bir can yoldaşı olsaydı bana... Ya da karnımı doyuracak bir tavuk, bir keçi, bir dana... Birden adada yerliler olabileceğini düşünmüş, onlara yem olmaktan korkmuş, çok ürkmüş. En iyisi buradan kaçmak için kütükleri bağlayıp sal yapmak demiş. Demiş ama yapmak için parmağını bile kıpırdatmamış. Yatmış sırt üstü kuma, başlamış düş kurmaya. Şapkayı, pantolonu, karaçilli tavuğu, danayı, kuzuyu, anamurun mis kokulumuzunu sadece düşlemiş, düşlemiş de düşlemiş. Eğer oradan geçen bir gemi onu kunda yatar görüp kurtarmasaymış, hala düşleyecekmiş danayı, kuzuyu, anamurun mis kokulumuzunu. Masallarda laf açar, bazen uzadıkça uzar, bazen de beş cümlede başlar ve biter. Belki de dünyanın en kısa masalı olan kuş masalını hatırlıyor musunuz? Eminim siz çok küçükken bu masal size defalarca anlatılmıştı. Hatırlamanız için bir de ben söyleyeyim, siz de kendinizden küçüklere öğretin. Konmuş Biri tutmuş biri yolmuş biri pişirmiş biri yemiş Sonra kalan da hani bana hani bana demiş Hatırladınız değil mi Sizin gibi bu ve benzeri masallarla büyüyen bir kız varmış Bu küçük kızın adı Banu Gülmüş Bütün küçük kız ve erkek çocuklar gibi o da çok çabuk büyüyormuş Büyürken de önce öteki çocuklarla oynamayı Sonra paylaşmayı daha sonra da okuyup yazmayı öğrenmiş ...öğrenince ne yapmış dersiniz? Önce bol bol dergi kitap okumaya... ...sonra da masal yazmaya başlamış. Şimdi size... ...tıpkı sizin gibi... ...gülünce yüzünde güller açan... ...bu küçük kızın yazdığı bir masalı anlatacağım. Bir varmış... ...bir yokmuş... Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde memleketin birinde dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kızın adı Gül'müş. Bazen bir gül kadar canlı bazen bir gül kadar solukmuş. Gülü gören genç kızlar kıskanıyor prensler aşık oluyormuş. Gülün güzelliği çok uzak ülkelerde bile duyulmuş. Oradaki prensler bile kalkıp gelmişler gülün kalbini almaya çalışmışlar. Çok pahalı armağanlar vermişler. Birbirinden değerli mücevherler takmışlar. Ama gene de güle yaranamamışlar. Bir gün uzak bir ülkeden bir prens gelmiş. Armağan olarak da bir gül vermiş. Meraktan kendini alamayan gül sormuş... ...bu gülün ne özelliği var diye. Prens... Siz güldüğünüz zaman bu gül neşeyle açacak, üzüldüğünüz zaman da hüzünle kapanacak. Bu gülü ancak siz yaşatabilirsiniz demiş. Gül bu sözleri çok beğenmiş. İçinden tam benim sevebileceğim erkek demiş ve gülü armağan olarak veren prensle evlenmiş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevete. Sevgili çocuklar bu kasette size anlatacağım son masal Develerin tellal, pirelerin berber olduğu evvel zaman içinde geçmiyor Farelerin kapsülle uzaya gönderildiği insanoğlunun Ay dedeyi ziyaret ettiği şimdiki zamanda geçiyor Bu Amerika'daki üzgün evin masalı Amerika'nın kuzeyinde küçük bir kasabada bir tepenin üstünde kocaman bir tuğla ev varmış. Çatısı kırmızı kiremitlerle, girişteki merdivenleri beyaz mermerlerle kaplıymış. Pencerelerindeki kırmızı panjurlar onu daha da güzelleştiriyormuş. Güzel olmasına güzelmiş ama kocaman tuğla ev kendini yalnız... ...hem de çok yalnız hissediyormuş. Üstelik üzgünmüş de. Hem yalnız hem üzgün... ...hem de bomboş hissediyormuş. Çünkü içinde kimsecikler yaşamıyormuş. Ne merdivenlerinden aşağı yukarı inip çıkacak... ...bahçesinde oynayacak çocuklar varmış... ...ne de kırmızı panjurlarını açıp... ...odalarını havalandıran insanlar. Kocaman tuğla ev... ...birkaç katlı olduğu için... ...her bir yanı görüyormuş... Çevresindeki irili ufaklı öbür evleri O evlerde gülüşen çocukları Akşam olunca yanan lambaları Bacalardan tüten dumanları Hepsini görüyor Gördükçe de yalnızlığı büyüyor Daha da üzülüyormuş Kocaman evin önünde Kocaman bir yazı varmış satılık diye Evet Ev satılıkmış Ama gelenler çok büyük diye Tuğla evi beğenmiyorlarmış Kimi altı odası var hangisini temizleyeceğiz. Kimi merdivenler çok fazla hangimiz çıkacağız. Kimi de camları çok fazla hangini sileceğiz deyip çekip gidiyorlarmış. Kocaman tuğla ev bu sözlere öyle üzülüyor öyle üzülüyormuş ki... ...hani bu evin dama akıyor demelerinden korkmasa... ...gözyaşlarını tutamayıp ağlayacakmış. Günlerden bir gün kocaman bir araba evin önünde durmuş. Evin satılık olduğunu duyan Kalabalıkgil ailesi arabadan inmiş. Önce baba Kalabalıkgil, ardından anne Kalabalıkgil, büyük anne ve büyük baba Kalabalıkgil, onların ardından da çocuklar inmişler. Bir değil, üç değil, beş değil, tam sekiz çocuk. On iki kişilik Kalabalıkgil ailesi kocaman tuğla evi dolaşmaya başlamış. Oh ne güzel. Tam bize göre altı tane odası var demiş baba kalabalık gil. Anne mutfağı çok beğenmiş. Ama ne ala! Hep birlikte yemek yiyebileceğimiz kadar büyük demiş. Büyük anne ve büyük baba kalabalık gilde... Balkonu tam bize göre çocuklar bahçede oynarken seyredebiliriz demiş. Çocuklara gelince onlar zaten bahçede oynamaya başlamışlar bile. Kocaman tuğla ev... Yeni gelenlerin onu beğenmesinden öyle mutlu olmuş ki, sevinçten damdaki kiremitleri daha kırmızı, mermer merdivenleri daha beyaz olmuş. Kalabalık giller tuğla evi satın alarak içine yerleşmişler. Evde içi dolu olduğu için artık ne bomboş, ne yalnız, ne de üzgünmüş. Amerika'dan gelenlerin anlattığına göre kocaman tuğla ev. Kiremitleri hala kıpkırmızı, merdivenleri hala bembeyaz, mutlu ve sapasağlam ayakta duruyormuş. İçinde siz yaşadığınıza göre eminim sizin evinizde çok mutlu bir evdir. de masal dünyasında yaptığımız ilk gezinin sonuna geldik. Öteki kasetlerimizde Küçük Prens, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi ve arkadaşlarıyla buluşacağız. Nasrettin Hoca, La Fontaine ve Adile Teyze de sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorlar. Ben Ülke Abla olarak bütün masal kahramanları adına söz veriyorum. Bizi ne zaman isterseniz o zaman Siyasette yanınızda olacağız Sizi hiç yalnız bırakmayacağız İster yolculukta ister tatilde ister bahçede ister yatakta Güneşli ya da yağmurlu günlerde Hep yanınızda olacağız Umarım hepimizi seversiniz Çünkü biz sizi çok seviyoruz Severseniz ne mutlu bana Ülkü ermiş muradına Siz çıkınız tahtı revana Gökten üç elma düştü, biri bu masalları hazırlayanlara, biri anlatana, üçüncüsü de bu masalları dinleyen siz çocukların başına.